Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Ak. Katkılarından dolayı Kalevodura teşekkür ederiz. Ben Hasan Cengizlerli Açık Mimarlık Programındasınız. Bugün canlı yayındayız efendim. Bize Açık Mimarlığın Twitter hesaplarından ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa. Yağmur ve Yelta da burada. Sürpriz bir şekilde ben yayına girdim. Şimdi teker teker de onları içeri alacağım. Onların yerleşmeleri sırasında ben size bugün e, ne konuşacağımızı ufak tefek anlatayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhabalar. Uzun zaman sonra tam kadro olarak burada olmak çok mutluluk verici. Çok güzel işte. Canlı yayının keyfi de böyle bir şey. Ee, Yelta... Binlerce Bist o asloysan ki komple... Almanya'dan geldi. Uçaktan indi, stüdyoya geldi. Evet. Hatta uçak burada. Uçaktan burada indi gibi görünüyor. Üstünde çok güzel çiçekli bir gömlek var. Yağmur'la ben de sanki mimarmışız gibi de siyah giymişiz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Yalta'dan çıkan bir fikirle aslında... Açık mimarlığın ne olacağını konuşacağız. Açık yani. mimarlığında ya ne yaptığınızı, ne, ne işe, işe yaradığı... E, diyelim ve arada size e, Yonc Evciğimikten e, Gir Kanımı'yı dinletmek istiyoruz. Gir Kanımı değil ya kendine, kendine gel. gel. Harun Kolsak <gülüyor> beni andı. <gülüyor> e, evet, e, yıllar yıllar geçti. E, o zaman belki e, en azından benim daha çok saçım olabilir. Benim <gülüyor> de büyük olasıkta. Evet, muhtemelen. E, Yağmur'un maşallah saççı her zaman çok Allah zeval vermesin diyoruz saç bakım ve dermatolojisine. Programa başladık yıllar önce çeşitli bahanelerle başlamıştık aslında İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ön ayak olmuştu aslında programın başlamasına onlardan gelen ve daha sonra bu niyetle Hüseyin Kahvecioğlu ve İpek Akpınar'ın da araya girmesiyle böyle İTÜ'deki bir kısım e, doktora yüksek lisans öğrencisi ve asistanlarla beraber aslında ilk programın şekli verilmiş. O dönemde o ekip tarafından ismi bulunmuş. Daha sonrasında da ismi konulmuş. Daha doğrusu <gülüyor> Bulmak bir şey değil tabii bu ismide. E, sonrasında da e, ben, Hüseyin Kahvecioğlu ve İpek Akpınar'la beraber bir sene devam etmiş. Sonra Volkan Taşkın e, aramıza katıldı. E, ...uzun süre Volkan'la beraber... E, ...program yaptık. E, Yeltar sağ olsun. Evet. <gülüyor> Yelter baktık ki gitmiyor. E, Onu dahil ettik. E, ama programın Durum en güzel katılımlarından... ...bir tanesi de tabii ki Yağmur Yıldırım'ın... ...ekibimize dahil olmasıdır. O sizin güzeldiniz efendim. E, böyle şu anda bu üç ses halinde... ...programa devam ediyoruz. Kah yurt içinden, kah yurt dışından, kah... Durduğumuz yerden, nereden, yerlerden... <gülüyor> ...mimarlık hakkında yeni bir haber var. Varsa, varsa devam ediyoruz... Ama e, aslında belki de şeyi konuşmanın zamanı geldi. Bunu e, Facebook'tan da aslında sizle paylaşmıştık ve e, sosyal medyadan, diğer kanallardan da duyurmuştuk. Hani ne konuşmalı açık mimarlık, ne yaptı bugüne kadar, ne konuştu, ne işe yaradı, e, işte attığı taş, <gülüyor> kimi ürküttü ya da ürkütmedi. E, bunun üstüne aslında belki biraz e, konuşuruz diye bu hafta e, düşünmüştük. Cevaplar da geldi aslında, bazı katkılar da oldu. E, yani düşününce şöyle bir bakınca, kısır, yani çok uzun konuştum zaten ben de, e, Türkiye'nin tek mimarlık radyo programı e, diyebiliyorum en azından ben. E, ne düşünüyorsunuz karasağ sizler? Karasal Radyo'dan yayınlanan. Evet, e, Karasal, aynen öyle bir yayınlanan. FM radyosundan e, yayınlanan. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani tabii e, Yağmur şimdi e, Tasarım Bienniali'nin e, heyecanıyla açılışın, daha doğrusu previewlarının, öngösterimlerinin ilk konferansı mıydı bugünkü? Basın toplantısına ayağımın tozuyla Galata Rum İlkokulu'nda gerçekleşmekteydi. Merdivenlerden çıkıp stüdyoda buldum kendimi gibi. İlerleyen haftalarda da Tasarım Bienniali ekibini konuk edip çokça konuştuğumuz üzere bir de ne göreceğiz, ne gördük gibi... ...konuşuruz diye düşünmekteyim. 22 Ekim Cumartesi günü açılışını yapacak. Bu iki gün boyunca da ön gösterimleri ...olmakta. Biz insan milis... ...türümüzün tasarımı iki saniye... ...iki, gün, iki, iki yıl, iki yüz yıl, 200 bin yıl... ...teması ile gerçekleşmekte. Ben de yukarı aşağıda... ...Galatarom İlkokulu'nun güzel terasında... ...Mark Vigdi ve Beatrice Colomina'nın... ...açılış konuşmalarını dinlemekteydim. Tam sonunda alkışlanırken... ...buraya yetiştim gibi merakla bekliyorum. Az sonra inip tekrar sergiye bakacağım. Çok Ama bugün iyi. konumuz açık mimarlığın kendisi. <gülüyor> Bir türlü gelinemeyen evet. konu. <gülüyor> konu. Aslında belki bu yani açık mimarlığı konuşmaya başlarken böyle kendi özelleştirimizi vererek de <gülüyor> konuşmaya Onu <gire> yapmamız <gülüyor> lazım. Onu olarak. yapmak belki konuyu daha çok açar. Hani son dönemlerde aslında hepimizin hani üçümüzün de programı hazırlarken farkına vardığımız bu sadece haber verme hmm. meselesi var mesela. Bazen işte yağmur da biliyor, sen de biliyorsun. Yani oturuyoruz ve ne oldu, ne bitti onların özetini geçip böyle Hı -hı. kısa bir RSS feedmiş evet. gibi yarım saatlik bunu yapıyoruz. Belki bunun biz belki konuyu derinleştiremediğimiz için rahatsızını duyuyoruz ama dinleyicilerimizden bundan memnun olanlar da büyük evet, olasılıkla vardır. Evet. Çünkü mimarlık zaten çok fazla konuşulan bir mesele olmadığı için işte mimarlık etkinlikleri neler olduğuna dair. Ama bir yandan da program varsa konu, de, konu derinleştirme olasılığı da var ve onu kim zaman kaçırıyoruz gibi. Ya bunu da aslında, önce aslında şey çağrısında yapmıştık yani belki e, zaten radyonun ya da stüdyoya gelip de e, açık radyonun kendi stüdyosunda bu kayıtları yapmanın ya da programları yapmanın en büyük kazancı kazanımı o e, konuklar. E, biz tabii ki kendimiz program yaptığımız zaman hani belli bir yere kadar belli şeylerden. E, Tabiri caizse değil şeylere dair ahkam kesip <gülüyor> sonrasında da bir aracı olarak aslında bir moderatör olarak hani yer alıyoruz. Bunu aslında zaman zaman yapmıştık. Hani belli temalara odaklanan seri konuklarla beraber belli konuların konuşulduğu programlar yapmıştık. Ama bu çağrıyı tekrar burada tekrarlayalım. Tekrar tekrar tekrarlayalım. Yani burası bu kapsamda konuşulabilecek, yani mimarlık kapsamında konuşulabilecek bütün her şeyi açık bir platform. Ee, o yüzden program yapmak isteyenler, e, program önerileri olanlar bizlere ulaşsınlar. Biraz ses duyalım. Yani sadece kedili <gülüyor> videoya <gülüyor> tepki vermekle e, olmuyor. Yani aslında şu, bu çağrı yaparken aklıma gelen şöyle bir şey var. Bunu kendi aramızda da ara ara konuşuyoruz. İşte bugün Türkiye'de kaç tane mimarlık tezi üretiliyor? Soru işareti. Yani. Ben yazıyorum şimdi. He, yani hem doktora da hem yüksek lisansta yani bir sürü insan başka başka enteresan enteresan konularda... Tabii. ...araştırmalar yapıyor ve... ...bu araştırmaların hepsi işte bir... ...beyaz ciltli bir... <gülüyor> ...nasıl beyaz ciddi bir sayfaların... ...beyaz ciddi bir kapağın içinde... <gülüyor> ...kütüphanede duruyor. Aslında açık mimarlık... ...bunların içinde bir ortam yani. Biz... ...böyle şeyleri açığız. Belki bunu tekrar... <gülüyor> ...buradan belirtmek iyi olur. Bir araştırmayı... ...konuşmak, onu tekrar tartışmak. Yani tematik olarak aslında bunları... E ...geliştirmek iyi olabilir... ...diye düşünüyorum ben Ki yani. Dinleyicilerden de sık sık bu yorumları... ...aslında ben en azından şahsen alıyorum. Bir konu üzerine konuşulurken... ...ya da herhangi bir... ...bizim programında ilgilenebileceği tema edeyen... ...birini, bir şeyi, herhangi bir konuyu gördüğümüzde... ...aa bunu işleseniz ya... ...beraber işleyelim. Bunu çok söylüyorum Hı -hı. örneğin ve... ...genellikle daha çekingen tepkiler alıyorum. Bu, bu bir şey... ...yani tam söylediğin şey... ...yani... E Taleple gelmekle e, eyleme geçmek arasında e, bir fark var tabii ki doğal olarak. E, ondan kaynaklanıyor galiba biraz. Ama onu kırmak gerekiyor. Yani e, şunu da söylemek lazım. Hiçbirimiz zaten... ...radyocu ya da böyle bir pratiği olan... ...kişiler değiliz en azından. Bu arada tabii sevindirici başka bir şey de var. Benim açımdan... ve en azından okuyunca çok hoşuma gitmişti. İpek Aklınar'ın yakın zamanda bizim mail'i oldu. Hı. Sizle de paylaştım. Biz tekrar geri gelmek <gülüyor> istiyoruz diye. <gülüyor> diye. Başlarımızın üstünde... ...yeriniz var efendim. O yüzden... ...aynı şekilde diğer şeylere de... ...yani diğer katkı koymak isteyen herkese de... ...aslında açık... Tabii ki şöyle bir şeye dikkat ettiğimiz en azından ben düşünüyorum. Hani böyle çok işte yani en azından bir yenilik ya da eleştirel bir tarafı olan şeyleri hani konuşmaya çalıştık. Ya da çoğu zaman bugüne kadar konuşulmamış tarihsel perspektifi tutabilecek bir kısım anları biriktirmek, bir kısım etkinliklerin, yayınların tarihini tutmak için aslında öyle bir hedefi de vardı. Şimdi toplasak yani 6 çarpı işte bilmem kaç hafta. Ee, nereden nereye geldi tabi kaç sayı vurdu kaçı bunların konuktu ee, onu da yapmamız lazım o, arkadaşlar. Onu, onu rakamlara artık <gülüyor> bazen açık radyoda programlar... dinlerken özeniyorum 300. programımız diye söylüyorlar evet, ve evet. ben acaba kaçtayız? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu gerçekten o o büyük bir dert ya bunu yapacağız ama önce önce haftaya tezi veriyorum <gülüyor> sonra da sonra da bu listeyi toparlıyorum ee, böyle bir durum var ama. E, bir de şundan da bahsetmenin faydası var bence. Hani açık radyo nasıl ana akım medyanın içerisinde kendine ait bağımsız bir ses olarak kainatın tüm seslerine hmm. sesleniyorsa, açık mimarlık da aslında mimarlık medyasının içerisindeki en bağımsız organlardan biri. Evet. Konu çeşitliliği işte dile getirdiği şeyler ve ortamı açıklığı açısından elimizden geldiği kadar. Yani Umarım öyle de. <gülüyor> evet bir yandan şurada daha önce de aslında bahsetmiştim. Benim için çok heyecan verici. Mimarlık o kadar görsel bir imgeler dünyası <gülüyor> içindeki şu anda <gülüyor> ve sadece bir ses mecrası üzerinden bunu tartışmak, tartışmaya açmaya çabalamak benim için çok çok değerli. <gülüyor> ve bununla da ilgili söyleyebileceğim bir şey daha var. Hızır konuşuyorken onu da ekleyeyim. <gülüyor> Çok güzel yorumlar alıyorum. Kimi zaman eleştiriler vapurda görüp a sesinizden tanıdım. Geçen böyle böyle bir şey konuşuyorduz. Ben bununla ilgili bunu söylüyorum gibi. Bunları daha sık duysak Twitter'ımız, Facebook sayfamız <gülüyor> evet, üzerinden. Evet senin meşhur vapur şeylerin değil mi? <gülüyor> evet hani çarpıp gelip herhangi bir şekilde gün içinde karşılaştığım, tanıdığım, tanımadığım çok insandan çok yorumlar alıyorum. Bunlar en azından benim için şahsen çok çok değerli. Hatta gelsinler burada tartışalım örneğin ikimiz zaman bir görüş ortaya atıyoruz görüşlerimizin tutmadığı zamanlar oluyor bir sonraki programda da örneğin karşıt görüşten birilerini konuk edelim onun üzerinden konuşalım ki özellikle Jenkin buna dair çok büyük hassasiyetleri vardı her görüşten en azından karşıt görüşten de bizim düşündüğümüzün insanları konuk edelim gibi ki bununla da ilgili güzel çalışmalarınız vardı arada açıp açıp hala dinlemiyor değilim onları da. Tekrar söyleyelim ismiyle müsemmarçık evet. mimarlık diye. Ben de şey diyecektim yani hani tam bu kadar herkes bizi seviyor olamaz yani. Evet, kesin. <gülüyor> <gülüyor> kesin. <gülüyor> Zaten diyorsun. bu kadar tepkisiz durumlarda <gülüyor> ya herkes seviyordur ya da hiç kimse sizi sağlıyordur yani. <gülüyor> <Evet>. Öteki ihtimal. <gülüyor> bir ihtimal daha var. Evet. O, da, o da bir şarkı arası dersin? <gülüyor> evet. <gülüyor> o zaman e, Yonca Evcimülk'ten dinleyelim. Hem de bize de gelsin bu laf. <gülüyor> e, çok konuşmayı tercih eden mimarlara gelsin. Kendine gel. Dikkat etsen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var Vardağı taşıyıyorsun. Gözlerine dikkat etsen Çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var Vardağı taşırıyorsun Zor birbirine Yürümez bu iş böyle Kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. Gel kendine gel. Sen kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. Gel kendine gel. Sen kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. kendine gel. Sen kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini haddini bil. gel. Sen kendine kendine gel. Haddini bil. Sen haddini to me. cihorsun herkesin bir sabrı var bardel taşırıyorsun sor bir Tekrar merhabalar. Açık Radyo'da Açık Mimarlık programındasınız. Ben Yel Takım. Bugün e, programın ilk yarısında konuşmaya başladığımız Açık Mimarlığın bugüne kadar ne yaptığını, bundan sonra neler olacağını konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Yersiz, yönsüz, yurtsuz kaldık bunu da bir şarkı olabilir bir zaman da. Bunu belki çalabiliriz. Evet. Kendine gel dedik. Haddini aslında, bil dedik. Evet ya yani kendimizle <gülüyor> alakalıydı aslında bir öz eleştiri e, şarkısı çaldık biraz da kendimize. E, haddimizi bilelim zaman zaman söylediklerimiz konusunda birkaç kez tartalım diye en azından bu hat bildirme konusu bugünlerde radyoda aktif şekilde karşılan Dün sabahki açık, gaz, açık gazetede vardı. Hat bildirmenin bizim kültürümüz, herkesin birbirine bir hat. Hatta <gülüyor> devlet büyüklerimizden birinin artık biz hat, hat bildiren bir ülkeyiz gibisinden bir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani otohat işte bizimkisi bizim biz de oto Hat <gülüyor> Haddiyeti hudut. <gülüyor> Çok güzel arkadaşlar... <gülüyor> Gerçekten evet. bir canlı yayında sabah programında tüm deşemizin üstünde olması <gülüyor> harika. Çok hoşuma gidiyor. Mimarlıkta neler olur? Bundan sonra ne konuşuruz diye öngörüyorsunuz bir şeyler. Öngörüyor musunuz? Sen Almanya'dasın e, uzun zamandır Yeltaj'cım. Yani oradan buralara bakınca e, gö ne görünüyor? Yoksa inşaat toz dumanından <gülüyor> pek de görünmüyor mu? <gülüyor> Aslında şu mesele var. Hani bu ...biz bazen bunu dile getiriyoruz... ...hani mimarlığın tam içinden konuşmayı beceremiyoruz... Hmm. ...hani konuştuğumuz şey var... ...hani hep böyle... ...çünkü çevresel faktörler o kadar çok fazla ki... ...mimarlık konuşmaya başladığımız zaman zaten... Evet. ...o başka bir hikayeye... Dönüyor. ...mimarlığın tasarım pratiğinden falan bahsediyoruz ...ya, ya tasarım, böyle kendi kavramlarıyla... ...kendi kavramlarıyla konuşmaktan bahsediyoruz ...hep hmm. böyle hani başka vagonlardan kavramları alıp... ...onunla beraber konuşuyoruz. Bunu daha önce söylemiştim söylemem lazım. Bütün meslekler için de öyle değil mi aslında? Yani şöyle demek istiyorum. Yani her şey o kadar bütün bu olan bir tane çevresinde dönüyor ki kendi yaptığımız işlere öze olarak odaklanamıyoruz. Böyle. Tabii tabii. Yani bu sadece <gülüyor> mimarlık için değil. Yani ülkede her konu hakkında herhangi bir konu derinleşmeye çalıştığımız an zaten oradaki blok evet <gülüyor> <gülüyor> şeklinde paket ya var orada bir tane <gülüyor> paket var. Onun ötesine geçemiyoruz. Yani bu aynı senin dediğin gibi yani eskiz yaparken o eskiz bir yere kadar eskiz ve sen de <gülüyor> <gülüyor> İlerliyor ondan sonrasında artık <gülüyor> tabi oluyor. Tabi <değil> <gülüyor> oluyor yani. Bunun biraz şeyi var ama bu ya bir yandan da bunun çok takıntılı bir şekilde düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Demek ki buranın mimarlık ortamını çıkarttığı söz de bu. Evet. Hani... Bir de şu var bize gelen yorumlardan biriydi. Fatih diye bir arkadaşımız ha, evet. mı e, bir şeyler yazmıştı. Hani yeni e, mesleği yeni yapmaya başlayacak olan ya da yeni mezun olacak olan öğrenciler ya da genç mimarlar için... Ee, söylemle eylem arasındaki bu uçurum, bu, okuldaki, evet, eğitimle. okuldaki eğitimle e, meslek pratiğindeki durumun e, birbirine göre böyle tezatlı, üstüne bir şeyler söylenemez mi falan demiş. Yani O kadar çok söylendi ki bir de şöyle bir şey oluyor. İlk mezun olurken hep bunlar bir yüzleşir. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da açık bir şekilde konuşmak evet, lazım yani. Ama ben e, daha önce de konu etmiştik. Yine söylemekte fayda görüyorum. Özellikle mimarlık meslek, mesleğinin belliğini e, kaybetmemek için ee, Doğan Tekelinin mimarlık zor sanat ve Doğan <gülüyor> e, Hasolun mimarlar <gülüyor> dikturur bu iki kitap gerçekten ben şöyle düşündüm öğrenciyken okusaydım bu e, kitapları hani şu anki böyle e, mimarlık mimarlık Türkiye meslek ortamının örgütlenmesi meslek pratiğinin kendi işleyişi konusunda daha Erken aydınlanırdım diye düşünüyorum Öyleyim yani. Bence benim için de aynı aydınlanma evet. gerçekleşmişti. Yani bu ülkede zaten bu işler böyle oluyormuş ve halen de böyle devam ediyor. Her seferinde siz bunu yeniden keşfediyor gibi düşünüyorsunuz. Ama bellek aslında orada daha çok yazın diye de yalvaralım buradan doğayan mimarlara ya da genç mimarlara aslında. Çünkü ne kadar çok yazılırsa ve kayıt altına ya da ne bileyim videoda olabilir bu artık yani bir... Aslında radyo programının kendisi de bunu yapmaya çalışan bir şey. Yani 6 seneden beri olan biten şeyleri bir bellik olarak en başta kaydetmeye ve daha sonra belki tekrar tekrar üstüne oturup düşünmeye bir bahane, bir araç. Lütfen daha çok yazın da kayıt altına alın diyedi buradan. Söyleyelim ki onun üstüne de konuşabilirim değil mi? Herhangi bir üretim de olabilir ki aslında burada yapmaya çalıştığımız biraz da o. Ara ara da konuşuyorduk. Farklı ...mimarlık biçimleri ya da üretim biçimlerini konu edip en azından bunlar üzerine düşünme alanı evet. açmak... ...hem kendimize hem dinleyiciler için yazmasanız bile herhangi bir şekilde üretin, var olsunlar... ...ve en azından Fatih arkadaşımıza da buradan onu söyleyebiliriz. Hı. Daha fazla bunlarla temas etmek evet. yani, bir şekilde belki doğru. de... Doğru. Belki söz olarak cevabını bulup da bir yöntem tarifi istemektense... E İçine atlayıp o ateşin içerisinde kavrula o, kavrula bunu keşfetmekten başka çarede diyor. Çünkü o ateş yani bir şekilde soğumuyor da. Evet. <gülüyor> o soğumamasının sebebi de işte bu ya yani mimarlık ortamında militanlaşan gruplar var. İşte çeşitli gruplar kendi işte de militanlaşıyorlar Güzel. ve kendi düşüncelerinin etrafında böyle artık biz buna inanıyoruz <gülüyor> ve bu böyle gidecek diye birbirlerine küsüyorlar <gülüyor> ve bu küslük bir üretime de dönmüyor. Hani üretime dönmemesi sebebi hani biz şimdi militanız ve bizim manifestomuz bu diye de kimse yazmıyor. Diğerleri evet. de biz böyleyiz diye yazmıyor. Böyle küskünler şekilde belli bir yüzeysellik içerisinde birbiriyle tartışmayan, konuşmayan, sadece işte belli durumlarda birbirine laf atan, kenarından hani değmeye çalışan görüştükleri yerlerde de birbirlerine samimiyetsizce gülen böyle militan gruplar oluyorlar. Ben de onu diyecektim. Partilerde pek bir samimiyetsizlik görmüyorum ben. Yani gayet gayet eğleniliyor yani. Ama belki de mimarlık böyle bir şey ya. <gülüyor> ne, ne düşünüyorsunuz? Ben bu sadece yani mimarlık böyle bir şey olabilir ama... Yani mimar böyle bir şey diyeyim pardon. <gülüyor> mimarlık böyle bir şey demeyeyim. Çok büyük bir şey insan olur da belki, belki mimar böyle bir şey yani. Ama şunu da hatırlayalım. Tekrar tekrar e, buradan Boğaçan Dündar Alp'e <gülüyor> tekrardan bir selam göndereyim ben. Onun söylediği şöyle bir şey oldu. Bizim radyo programında konu ettiğimiz e, kendisine referans vererek... Ya da kendisini ilgilendiren birkaç durum üstüne kendi yazdığı e, kayıtları istedi benden mesela. E, bu da çok aslında önemli Hı. en azından benim açımdan. Çünkü orada konuşulmuş e, tartışılmış olan şeyin üstüne bir söz ürettiyse kendisi onu kendi arşivinde bulundurmak ve onu e, nasıl söyleyeyim kendi sözüyle üstüne yazı ürettiği şeyi bir arada bulundurtmak istiyor. Hani bir referans vermektense. Hı. O da önemliydi en azından. O şöyle bir şey diyor, katılıyorum da biz aramızda da konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Hani e, benim mesela hala beceremediğim bir şey. Ürettikten sonra o üretimin üstüne yazmak, onun işte hani tamam süper bir şey yaptım belki o an için diye düşünüyorsun ama sonrasından bunu tekrar keşfetmek, bacağını kırmak, kenarına bir çizik atmak, işte... Hatta kendi yaptığın ya da söylediğin şeyin üstüne e, onu onun tam aksine eleştiren bir düşünce vesaire geliştirmek de önemli. E, ki düşünce derinleşsin, e, üretimin kendi karakteri derinleşsin. O da önemli bir şey aslında. Bu manada yani açık mimarlık programının, açık radyodaki böyle bir işlevi olduğunda söylemek gerek. Böyle de kullanılabilir. Bizden talep edin efendim. <gülüyor> evet yani o yazmak ve üretmek meselesi şunda da önem gösteriyor çünkü bir böyle yani eleştiri ortamının içerisinde sessizliğin dayanılmaz hafifliği var yani hmm. bu açan bir eleştiri metni yazıyor o metnin yönlendiği ya da kendi üzerine alınan hiç kimse de ona karşı hani ona karşı yani ona ...onunla tartışmaya girecek başka bir metin kalemi almıyor. Ya da, ya da bir tane sergi yapılıyor. O sergi hakkında onlarca yazı yazılıyor. Ondan sonra müellifler çıkıp diyor ki... ...burada eleştiri ortamı yok, bu kategorize ortamı diyor. Ama oturup böyle derdi toplu bir tane kendileri de bir yazı yazmıyorlar. Ve bu, işte bu iletişimsizliği şey yapıyor. Ve bu sessizliğin içerisinde böyle sallanıp gidiyoruz. Ve sallanıp gitmeye devam edeceğiz büyük olasılıklar. Sessizlik olasılıkla. denizinde boğulmak diye tabir <gülüyor> ettikleri... Bu arada Boğaçhan dün Alp'in de söylediği... Yüzen söylediğim... yüzü <gülüyor> Söylediği Şöyle de bir yüz mü salından salınıyor. Pardon. <gülüyor> Akıntıya karşı yüzmek bazen zor oluyor. Bu açan dün de şöyle söyledi. Şöyle de bir şey vardı aslında. Burada eleştirel söz üretiliyor ama eleştirel bir daha üzerine hiç kimse hiçbir şey koymuyor hmm. gibi. Hani bunlar o militan grupların tabiri caizse tadınık içinde kendi fanusları içinde kalmasın. Zira o grupların içinde olmadıkça bir manifesto, bildiri açığa çıkmadıkça üretimlerinden en azından sözlü ya da yazılı Bunları algılayamamak da söz konusu. E tabii bir de yani o çoğu yani rakam nasıl diyeyim nitelik olarak, nicelik olarak artmadığı zaman şuna dönüyor. Ah bak o ne güzel ona söylemiş. O da bunun da o ne güzel söylemiş. Tabii bir yerden sonra bunların kaydı da olmadığı için takip etmek çok zor oluyor ki bununla ilgili yapılmış çok özverili çalışmalar olduğunda özellikle son dönemde tekrar hatırlıyorum buradan ama. Hmm, doğru. Yani bunun üstüne keşke daha fazla konu edebileceğimiz şey olsa ama e, şöyle de bir. Çeydan bahsedeyim, bence en azından gördüğüm böyle mimarlık tarihine dair oldukça araştırma yapılıyor yani artık yakın zamanda öyle diyeyim daha doğrusu yani dolanıma giren bu tezlerin içerisinde kaybolup gitmeyen işte söz olarak iletilen çünkü bir şekilde de işte konferanslı semineri vesairesi bunlar da popüler popüler değil de en azından takip edilen şeyler haline geldi belli çerçevelerde. O yüzden e, mimarlık ya da mimar karakterlerinin kendi tarihine ya da bugüne ışık tutacak olan bazı bağlantılara e, ulaşmak, onlara heyecanlanmak da mümkün. E, tabii yeni şeyler de oluyor. E, Türkiye Tasarım Haftası Hı -hı. içindeyiz. Bunun tasarım ortamında bir mimarlığa tabii ki etkileri olacaktır. İki yan yana giden etkinlik var doğal olarak. Tasarım BNL vs. Tasarım BNL, İstanbul Design ve Türkiye Tasarım Haftası. Evet. Üç tane aslında. İşte, Değil mi? Türkiye Tasarım Haftası ilk defa yapılıyor falan gibi bir şey öyle bir haber yani okudum. Yani eskiden beri yani Türkiye Tasarım Haftası ilk defa, İstanbul Design. Tasarım Haftası eskiden beri var. Tasarım BNL'nin üçüncüsü. Doğru bir tarihsel kümelenme bence. Yani aklı olan da bunu <gülüyor> böyle kullanır. Bir tane mimarlık bir yeri. <gülüyor> İnşallah hocam öne yakalırsanız neden olmasın diyelim. Ama neden olmasın yani. Biz böyle sonsuza kadar konuşuruz galiba arkadaşlar. Tam da güzel yerleri <gülüyor> değişmeye başlamıştık değil mi? Evet ama katkılarınızı bekliyoruz. Ben Hasan Cenk Dereli. Ben Yel Taküm. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Radyo'da Açık Mimarlık programını dinlediniz. Ondan, umarım bundan sonra dinlemeye devam edeceksiniz. İyi günler dileriz hepimize. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Mimarlık mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <Gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Aköp. Katkılarından dolayı Kalevudra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun